Hayırlı akşamlar arkadaşlar. Bu mübarek günlerde Melidiyen Genç'in sayfasında tekrar bir araya geldik. Hazreti Adem'i, atamızı ve onun şahsında hepimizin insanlık durumunu konuşmak üzere. Kur'an-ı Kerim'de anlatıldığı ve ile konuşmak üzere. Rabbimize hamdü senalar, sonsuz şükürler olsun. Efendim bize verdiği bütün nimetlerden dolayı farkında olduğumuz, olmadığımız, bildiğimiz, bilmediğimiz bütün nimetlerden başta insan olarak yaratmış olması sebebiyle ona sonsuz şükürler olsun. Bizim kulluğumuzdaki eksikleri Rabbimiz afu mağfiretiyle inşallah affetsin ve sevdiklerimiz, evlatlarımız, arkadaşlarımız, ahibbamız, dostlarımız içerisinden de her neye ihtiyacı olan var ise hidayete ihtiyacı olanlara hidayet, efendim istikamete ihtiyacı olanlara istikamet, bereket, lütuf, bütün bildiğimiz bilmediğimiz maddi, manevi, dünyevi, uhrevi nimetleriyle Rabbimiz onların da ellerinden tutsun ve bizi de onlarla beraber inşallah Hz. Adem'in ahlakında şeytanla mücadelesi sırasında Hz. Adem'in ahlakında eylesin cümlemizi. Böyle bir dua ile başlamış olalım. Şu mübarek günler dua ve ibadetin artırılması gereken zamanlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de bize rehberlik ettiği gibi zaten oradan öğreniyoruz. Günlerin, zamanların kıymetini, değerini. Şimdi arkadaşlar sizlerle kaç ders yaptığımızı hatırlamıyorum. Bakara suresinde 30 ve 39. ayetler arasında Hazreti Adem kıssasının nasıl ele alındığını görmeye çalışmıştık. Biraz daha geniş ve detaylı üzerinde durduk. Sadece bir meal okuyup geçmedik. Bilhassa da Elmallah Hamdi Yazır'ın konuyla ilgili izahlarını size özetlemeye çalıştık. Son iki ayette kalmıştık 38 ve 39. ayetler. Onları kıssanın dışında adeta bir sonrasındaki bir mütemmimi gibi görebiliriz. Ve bugün ele almayı düşündüğüm Araf suresinin 10 ve 25. ayetleri de benzer ifadelerle tamamlandığı için ve orada bahsi geçen konulara burada da temas edildiği için bugün doğrudan doğruya Araf suresindeki bölümden başlamayı düşünüyorum daha evvelde size söylemiştim Adem kısasında biz sizlerle birlikte Bakara suresindeki 30-39 ayetleri Araf suresinde 10 ve 25. ayetleri arasını Nisa suresinin birinci Enam suresinin ikinci ve insan suresinin birinci ayetini bir de bah Bakara şey Maide suresinden 27-31 ayetler arasını görmeye çalışacağız başka yerlerde de var Hz. Adem'den bahseden bölümler ama bunları gördüğümüzde inşallah kıssayı ana hatlarıyla efendim Hz. Adem'in hayatını, başına gelenleri yaşadıklarını, yaratılışını, Hz. Havva'nın yaratılışını ana hatlarıyla görmüş olacağız Kur'an-ı Kerim'de ele alındığı şekliyle. Bütün künhüne vakıf olabilecek miyiz? Ben değilim, anlatan olmadığına göre siz de muhtemelen en azından bu sohbet çerçevesinde Buna vakıf olamayacağız, olamayacaksınız. Ee, çok daha derin çalışmanız gerekecek. Yine de ne kadar derin çalışırsak çalışalım, bize gayb olan kısımları olacak. Çünkü e, hakkında bir araştırma yapabileceğimiz bir bölüm, e, bir e, olay değil. Hazreti Adem'in yaratılışı ve yaşadıkları. E, Rabbimiz bize ne kadar bildirdiyse ancak o kadarını bilebileceğimiz bir... E, nasıl diyelim... Hadise demek de yetmiyor yani bir vaka dünya insanlığın e, hayata başlangıç e, aşaması çok önemli bir vaka bizim açımızdan. Hz. Adem hadisesi. Efendim bir de ben yeri geldikçe hep söylüyorum tekrar bir kez daha ifade edeyim ben bir vaizeyim yani ben bir ilim insanı değilim bir akademisyen değilim bir araştırmacı tarihçi dinler tarihçisi değilim dolayısıyla bu sohbetlerin isminin peygamberler tarihi olması bile benim açımdan ürkütücü ne yapmaya çalışıyoruz burada? Ve bilhassa da peygamberlerle ilgili gerçekten İsraili rivayetlere dayanan çok detaylı ve Kur'an ve sünnette yer almayan fakat kültürümüzün içine kadar girmiş birçok bilgiler var. Onlara hiç girmeden Kur'an-ı Kerim'de konu nasıl bize anlatılıyorsa o haliyle anlamaya ve buradan kendi hayatımız için ne gibi dersler çıkarabiliriz? Bize bu kıssanın e, Kur'an'da geçen şu ayetlerdeki ifadeleri bize nasıl rehberlik eder? Nasıl etmeli? E, onları vurgulamaya çalışıyorum ben. E, kesinlikle bunu okuduğunuzda bir peygamberler tarihi okumuş olmayacaksınız. Yani bu sohbeti dinlediğinizde. Ama işte çeşitli kaynaklara da e, işaret etmeye çalışıyoruz yeri geldikçe. Şimdi arkadaşlar... Başta söylediğim gibi Araf suresinin 10. ayetinden 25. ayetine kadar yani 10 ve 25 dahil olmak üzere uzunca bir bölüm 15 ayet kadar. Efendim Hz. Adem'den tekrar bahsedilen bir bölüm Kur'an-ı Kerim'de bir de Hicir suresinin uzunca bir bölüm var. E, bu, bunlar hani hakikaten detaylı bir şekilde üzerinde durulmayı hak ediyor. Şöyle başlıyor Rabbimiz bu bölümde. Bismillahirrahmanirrahim. Ve lekad mekennâkum fil ardi ve cealnâ lekum fîhâ me'âyiş galîlen mâ teşkurûn. Kur'an'da yani benim görebildiğim, benim anlayabildiğim kadarıyla arkadaşlar. Cenab-ı Hak bize bir şeyi anlatırken bilhassa da gaypla ilgili bir şeyi. Yani öz, peygamberler tarihinden. Diğer peygamberlerin hayatlarından bir şeyi bize anlatırken o şey bizim bugünkü bir açığımıza bir eksiğimize veya bugün yapmamız gereken bizi kemale götürecek bir rehberliğe işaret ettiği için yapar. Yani böyle anlıyorum ben yani şunu demek istiyorum arkadaşlar. İşte kullarım çok böyle okudular. Dur biraz da araya bir hikaye sıkıştıralım. Okuma parçaları olur diye eskiden böyle ders kitaplarında. Şimdi son durumu bilmiyorum. Böyle biraz bir rahatlık, bir tenefüs gibi olsun diye değil yani. Kısıtların tabii pek çok işlevi vardır, pek çok amacı vardır, hikmeti vardır. Bunlardan bir tanesi de bize rehberlik etmesidir. Çok açık. Yani sadece bilin, bak bilin Adem böyle yaratıldı, bak neler neler geçti başından Adem'in demek için değil. Adem Aleyhisselam'ın o e, yaratılış sırasında yaşadıklarının bize bugün de lazım olan hususları olduğu için. Yani hiç bugünümüzü ilgilendirmeyen tek bir ifade bile yok Kur'an-ı Kerim'de. Ben öyle düşünüyorum, acizane. Arkadaşlar tek tek her birimizi ilgilendirmese bile şu anda ilgilendirmiyor gibi gözükse bile yarın karşımıza gelecek bir işle ilgili olarak veya şu anda insanlıkla ilgili bir karar karar aşamasında olanlar için mutlaka rehberlik eden bir hususu olduğunu düşünüyorum. Bir de benim acizane bir izlenimim kıssalarla ilgili bilhassa Kur'an-ı Kerim'in kıssalar dışında kalan bize anlatılan yani haberler diyelim sadece kıssalar değil mesela işte yaratılış, işte kıyamet nasıl kopacak bunlar da haberdir. Kur'an'da bize verilen bilgilerdir, haber cinsinden bilgilerdir, inşa'i değil ihbari ifadelerdir ve bunların hepsi ama bilhassa da kıssalar... Arkadaşlar o kıssalar o haberler dışında kalan inşai hükümlerin yani şunu şöyle yapın bunu böyle yapın işte kimsenin imanına imrenmeyin kimsenin sizden farklı olan hususlarda insanlara imrenmeyin veyahut da efendim işte yetimin hakkına riayet edin gibi ahlaki olabilir ticari olabilir evlilikle ilgili olabilir sosyal olabilir fark etmez Rabbimizin bizden istediği bilhassa da itikadi olabilir. Rabbimizin bizden istediği hususlarda onun emirlerine riayet edersek ne olur etmezsek ne olur bunun geçmişteki örnekleri ne gelecekten fragmanlar yani bu emirlere itaat edenler nasıl karşılanacak etmeyenler nasıl karşılanacak bunlarla ilgili adeta hani gelecekten böyle sahneler bize yaşatılır gösterilir Kur'an-ı Kerim'de böylece biz o anlatılan ilkeler kısmının yani kurallar kısmının e, uygulanması için daha çok motive olmuş oluruz. Yani e, işte önümüzde bir rehber vardır. Bir görevi bırakıp gidersek Yunus Aleyhisselam'ın yaşadıklarını biliriz. İşte bir kaybımız olduğunda, bir evladımızla ilgili bir acımız olduğunda e, Nuh Aleyhisselam'ı ya da Yakup Aleyhisselam'ı biliriz. İkisi birbirinden çok farklıdır ama e, ikisi de bir, büyük bir üzüntü yaşamışlardır. Efendim işte azgın bir toplumun karşısında bütün peygamberler, bütün peygamberler arkadaşlar toplumlarının azgınlığının karşısında nasıl dimdik durmuşlardır onu görürüz. O azgınların hallerinin yani tabii ki aradan kim bilir kaç yıl geçti değil mi mesela Nuh için diyor ki 950 yıl kavmini davet etti diyor. Oradaki 950 nedir yani Bakıp bakacağız inşallah Nuh Aleyhisselam'a gelebilirse yani orada hikaye şöyle anlatılır işte Nuh kavmini davet etti onlar gece gündüz onunla alay ettiler onların gözünün önünde işte bir gemi yaptı çünkü Allah ona işte bir tufan olacağını söyledi işte oğlu inanmadı falan hani bir, bir sayfa bir buçuk sayfa toplasanız hikaye peki bu ne kadar zamanda oldu bu olay ne kadar zaman sürdü yani bunların yaşanması Arkadaşlar yıllarca işte 950 yıldan bahsediliyor. Yıllarca sürdü. Dolayısıyla biliriz ki biz yani e, hak yolda olanlar, inancını koruyabilenler, ayakları sabit olanlar, görünüşte alay edilseler de küçümsense de işte toplumun önde gelenleri, daha böyle sözü geçen itibar edilen insanları e, az azgın, bir şekilde inkar ettiklerinde ama o içinde bulundukları refahın ne kadar aldatıcı olduğu, diğerlerinin içinde bulunduğu, o nispeten düşük mevkiinin ne kadar aldatıcı olduğu, Allah'ın kimlerin yanında olduğu, sonunda kimlerin kazanacağı. Ha şunu da söyleyeyim arkadaşlar. dün illa dünyada kazanacağız diye bir şey yoktur yani. Bunu da bilmemiz lazım. Ee, bazılarımız bu dünyada kazanma işine, o kadar kafayı takmıştır ki e, bekleyemez bile yani bekleyemez bile Allah göstermesin hiçbirimiz bu konuda kendimizden emin olamayız. Yani işte Hz. Yakup'un sabrına bakın, Hz. Eyyub'un sabrına bakın, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ee, hani Mekke'nin fethini eğer nihai zafer olarak onun için kabul edecek olursak e, siyasi anlamda ne kadar beklediğine bakın yani ne, o arada neler yaşadığına bakın. Bazılarımız bırakın öyle yıllarca beklemeyi hani en küçük bir fedakarlıkta fedakarlık gereken durumlarda e, hemen gemiyi terk eder. Bu da bir imtihandır arkadaşlar. O gemiyi terk edenler için de e, eğer düşmanlık yapmıyorlarsa geride kalanlara iman edenlere bir düşmanlık yapmıyorlarsa biz onlar için de hayır dua ederiz inşallah kaybettikleri yolu tekrar Allah Teala onlara buldursun deriz. Şimdi yani böyle bir işlevi var kıssaların. Bizi motive eder, ayaklarımızı sabit kılmakta motive eder, yolumuzun doğru olduğunda bizi motive eder. Efendim o ahiretteki sonuçları bize gösterir o ihbari ayetler. E, dünyada mesela biz az önce söylediğim gibi bütün peygamberlerin mesela 124 bin peygamberden bahsediyor hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hani bunların çok küçük bir kısmının biz hayatını biliyoruz diğerleri ne oldular yani hepsi zafere ulaştılar mı hepsi başardılar mı yoksa işte kendisine hiç iman eden bir kişi bile olmadan vefat eden peygamberler oldu mu veya da öldürülen değil mi İsrailoğullarının pek çok peygamberi öldürdüklerini biz Kur'an-ı Kerim'den biliyoruz dolayısıyla bu bunun da görünüşte bir kayıp olduğunu çünkü asıl hayatın çok böyle masal gibi geliyor bugün bazı insanlara bunlar ama tabii bütün mesele Kur'an'a iman edip etmediğimizdir arkadaşlar. Biz de burada Kur'an'a dayalı olarak konuşmaya çalıştığımız için sonuçta ona iman edenler için bir kıymeti var söylediklerimizin. Asıl hayat ahiret hayatıdır ve innell ahkare lehiel hayvan. Biz bu dünyada mesela şehit olmak kaybetmek midir? Bu dünyada işte bu dünyada harama bulaşmadan kıt kanaat yaşamak harama bulaşmadığı için diyelim kıt kanaat yaşamak bazen de beceriksizliğimizi harama bulaşmadığım için diye böyle kutsallaştırırız o da ayrı efendim bu bir başarısızlık mıdır bütün bunları görmemizi sağlar kıssalar e, yerimizi seçmemizi sağlar. E, safımızı belirlememizi sağlar ve o belirlediğimiz safta daha sıkı durmamıza yardım eder. Kıssaların detaylarına vakıf olmak. Şimdi e, 10. ayette Araf suresinin 10. ayetinde başlıyoruz. Efendim e, o bölümde aldan de açayım da ne olur ne olmaz herhangi bir şeyi yanlış söylemeyelim. Ve lakad akum fil ardi Size yeryüzünde Me mekkenna arkadaşlar e, müknet temkin yani size büyük bir güç verdik. Sizi oraya yerleştirdik ve orada sizi güçlü kıldık anlamında. Eee mealde demiş ki size yeryüzünde imkan ve iktidar verdik diyor. Eee öyle çevirmiş. Ve caalna lekum fiha ma'ayish ve orada sizin için birçok e, Meaiş çoğul hem de maişetler, yaşam biçimleri, yaşam imkanları, yaşam fırsatları sizin için yarattık, kıldık o yeryüzünde. E, Elmalı Hamdi yazır, intifa imkanı demiş. Yani o yeryüzündeki... Bütün imkanlardan yararlanma hakkı verdik size. Bu intifa kelimesinin hukuki bir anlamı var biliyorsunuz değil mi? İntifa hakkını mesela devrederler bazen bir mülkün sadece intifa hakkını verir. Ne demek? İşte yaşadığım sürece benim ama intifa hakkı var. Yani o mülkten yararlanma hakkı var. İstediği gibi o mülkten yararlanabilir, içinde oturabilir, yaşayabilir, kiraya verebilir vesaire. Bildiğim kadarıyla yani yanlış bir şey söylemeyeyim. Bu da şunu gösterir o mülkün gerçek sahibi siz değilsiniz fakat o mülkün size sunduğu fırsatlardan imkanlardan yararlanma hakkınız var demek. İşte Allah Teala'nın Bizim için yeryüzünde maişetler, yaşam imkanları, yaşam fırsatları, birçok geçim imkanları diyor mealde. Yaratması, bize, bize bunları tahsis etmesi ve cealna lekum, sizin için kıldık, birçok maişetler kıldık demesi Rabbimizin. İşte buranın gerçek sahibinin biz olmayıp sadece burada barınma hakkı, burada bir maişet hakkı ve bundan yararlanma hakkıyla yaşadığımızı gösteriyor. Ve diyor ki işte şimdi az önce söylediğim Cenab-ı Hak kıssaları niye bize anlatıyoruz. Hikmetlerden birisi Galilen ma Ne kadar az şükrediyorsunuz diyor. Şimdi bize işte o yaratılıştan beri verilen imkanları üstünlükleri, meziyetleri, seçkinlikleri anlatacak Rabbimiz Hazreti Adem'in şahsında ve ama en başta bunun sebebini söylüyor yani sizi buraya yerleştirdik birçok geçim imkanları yarattık yani adeta şöyle hani meayişin me me çoğul gelmesi mesela bana çağrıştırdığı şeyi söyleyeyim. Her türlü yeteneğe göre bir geçim imkanı var. Yani ziraatten anlayan ziraatle geçinir, ticaretten anlayan ticaretle geçinir. İşte başkasının daha böyle sağlam iş, böyle risk almak istemeyenler bir başkasının yanında memuriyetle vesaireyle geçinir. İşte daha yatırımcı, daha risk almak isteyenler başka şekilde geçinir. Her e, iklim şartında, her tip insan için... Efendim her insana yetecek şekilde biz yeryüzünde sizin için maişetler yarattık. Alilen mateşkurun ne kadar az şükrediyorsunuz? İşte e, burada bize biraz sonra anlatacaklarını bu şükrü hatırlatmak için, şükür, şükrün gereğini bize hatırlatmak için e, anlatacağını düşünüyorum ben şahsen. Yani bütün o şimdi anlatacak işte sizi şöyle yarattık şeytan böyle oldu melekler secde etti şeytan etmedi vesaire bazı şeyler tekrar olacak Bakara suresinde e, işlediğimiz bölümde. E, aynısını görmüş olacağız ama oraları hızlı geçeceğiz. İşte arkadaşlar e, kısın özünü yani en baştan verdiğini düşünüyorum. Bu 10. ayet kelimeyle Rabbimizin. Ve laqad halaknakum. Sizi orada sizi yarattık. Ve laqad halaknakum. Sizi yarattık. Ama çok vurgulu laqad Le, var başında. Sunne savvarnakum. Sonra size şekil verdik. Bu bu sonra ve şekil verme ifadelerine dikkatinizi çekiyorum. Fümme kulna lil meleiketis cudu li Adem. Sonra meleklere Adem'e secde edin dedik. Bakın şimdi iki tane sümme geçti. Yani önce bir yaratma var, sonra tasvir var, şekillendirme var. Ondan sonra da meleklerin Adem'e secde ile emredilmesi meselesi var. Elmalı Hamdiyazır Merhum diyor ki buradan anlıyoruz ki iptidai hılkatte suretsiz, uzviyetsiz bir mahluktur insan başlangıçta. Yani bir şekli yok, siması yok, uzuvları yok. Hani ne deniyor ona? Mudgam, bir et parçası. Çiğnenmiş bir et parçası gibi. Ee, arkasından tasvirle nimetlendiriliyor insan ki ben bunun çok büyük bir e, lütuf olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Yani elimizi yüzümüzü bütün ihtiyaç duyduğumuz yani görmek için bir organa ihtiyacımız var işitmek için işte bütün neye ihtiyacımız varsa varlığımızı sürdürebilmek için Allah Teala arkadaşlar bunları e, cemal e, sıfatlarıyla o kadar güzel tasvir ederek Yaratmış ki Mesela bakın pek dikkatimizi çekmeyen Genelde böyle biz işte Kaş göz yüz filan güzelliğine vurgu yaparız Boy endam vesaire onlara vurgu yaparız Yani şöyle düşünelim Cildimiz olmasaydı arkadaşlar Cildin sıyrılmış şekline Hiç baktınız mı insan bedeninde Yani veya cildimizin Şeffaf olduğunu düşünün Altını gösterdiğini düşünün Hangimizin güzelliği kalırdı yani Dolayısıyla Rabbimizin böyle bütün o kainatı yaratırken ben bunu çok düşünürüm. Yani işte buğdayın e, ekilmesindeki güzellik, üzerine yağmurların yağmasındaki güzellik, o ilk çıktığındaki güzellik, yeşil halindeyken deniz gibi böyle o rüzgarda dalgalanmasındaki güzellik, başakların sarardığı zamanki güzellik. Bu bir tanesi arkadaşlar. Her aşama, Mesela hayvanları anlatıyor Nahil Suresi'nde çokça. Efendim orada... İşte böyle akş, sabah akşam sürünün dağılması ve toplanması sırasındaki güzellikler e, yani hayvanlardaki, doğadaki, tabiattaki, insanın yaratılışındaki bütün o güzellikler işte savvarnakum ile ifade ediliyor. Yani Cenab-ı Hak bizim mesela dışarıdan bir gıdaya ihtiyaç duyacağımızı biliyor. Faraza. Faraza işte bilim kurgu filmlerinden falan kitaplarından biliyoruz. Bunu işte günde bir tane filan ta yerden tablet alacaksın şeklinde de yapabilirdi. Ama bakın buğdayın yetişmesinden bahsettim. İşte o ekmeğin ilk piştiği zamanki hamurun kabarmasındaki zevki. Yani hamurla uğraşanlar bilir. Ekmeğin piştiği zamanki kokusu, yemeğin piştiği zamanki kokusu, onun sofraya konulması, sunulması değil mi? Yani e, yeme içme gibi. Çok ilkel, hayvani bir ihtiyaç bizim için bu. Çok ilkel ve en basit, en temel ihtiyacımızı bile bu kadar estetikle ta üretiminden en son aşamadaki tüketimine kadar her aşamasında bir estetik zevk alacağımız şekilde bunları Allah Teala'nın yaratmış olmasının ne kadar büyük bir e, nimet olduğunu, çünkü bizim ruhumuzun estetik ihtiyacını da biliyor allah Teala. Bizi O yarattı. Onda, bizde O'nun bütün isimlerinin tecellisi olduğu için etrafımızda güzellik görme ihtiyacımız da var arkadaşlar. E, yaptığımız her işi güzel yapmamız bu açıdan çok kıymetli. Bizi e, insan kılan bir özellik. Efendim e, Bu kadarla yetinelim buna. Tasvir nimeti Efendim ekleniyor yaratılış nimetine. Yaratılış nimetine bir de tasvir nimeti ekleniyor. Bu da efendim e, insanı ne yapıyor? Ahsen-i takvim olan insan suretine erdiriyor. İşte o aşamada Adem'e -âdem. e, secde edin dedik e, meleklere diyor. Elmalı Hamdi Hazır diyor ki arkadaşlar Ayetteki hitaplar yani bu ayetteki e, bu konunun işlendiği bölümdeki bütün hitaplar ne zaman Adem'den bahsedilse kastedilen arkadaşlar Adem oğludur. Sadece Adem değildir. Onun bütün zürriyetidir. E, i̇nsan cinsine müteveccihdir ayetteki hitaplar. Melaikenin Adem'e secdesi de nev-i beşere bin, bir minnet hakkında Adem oğluna ait bir şeref ve imtiyazdır. Yani onun soyundan gelecek olan bütün insanlara orada secde edilmiştir. E, saygı gösterilmiştir yani melekler tarafından. Onun okumuştuk zaten sizinle beraber bir saygı, ihtiram göstergesi olduğunu o secdenin. E, bunun da bize hatırlatması gerektiği gereken kısmı, bugün dilim çok dolaşıyor e, mazur görün. Arkadaşlar... E, Şöyle düşünün kendinizi yani mesela ne bileyim yani bir protokol veya işte çok kıymetli bir kıymet verdiğiniz bir yerde bulundunuz. Efendim sizi aldılar böyle oraya siz aslında hani misafir olarak gittiniz yani çok da böyle baş kişi değilsiniz ama oradaki en kıdemli kişi sizi kolunuza girdi gitti en baştaki sandalyeye oturttu sizi hürmetle efendim hatırınızı sordu diğer herkes size baktı işte nasıl hissedersiniz kendinizi arkadaşlar çok da kabarmayın ama hani öneminiz hisseder insan değil mi yani burada bana bir kıymet verdi artık orada ileri geri konuşmamaya, yanlış bir şey yapmamaya daha çünkü artık göz önündesiniz yani kaybolamazsınız birisinin arkasına geçip böyle orada yokmuş gibi telefonunuzun mesajlarına falan bakamazsınız artık anlatabiliyor muyum arkadaşlar? işte Allah Teala da bütün bu kainatı yaratmış yani o bütün kaç bin yıl sürdüğünü bütün o yaratılışın e, hayal edin. İşte gördüğümüz görmediğimiz alemler işte melekleri yaratmış ve en son adeta böyle diyor e, müfessirler suf, özellikle sufi müfessirler e, insan e, alemde yüzükteki kaş gibidir. Yani kaş dediği yüzüğün taşı benim şu yüzüğümü gösterebilirim çok kıymetli olmasa da. Efendim ee, ne olacak şimdi o taş düştüğünde artık o yüzüğün bir değeri yok değil mi onu yaptırmadan artık parmağınıza takamazsınız ama aslında yüzükte de birçok kıymet var yani o da işte altınısa eğer değerli bir şey yani para eder ama onun asıl amacı o taşı taşımak o taş olmadığında artık o yüzük evet değerlidir ama gidip en fazla bozdurursunuz insan da alemde böyledir işte Allah Teala'nın sana nasıl baktığını bilmemizi sağlıyor bu e, secde meselesi arkadaşlar. Siz kendinize sıradan bakamazsınız. Kendinizi basit, aşağı, e, efendim rezil bir takım ahlaka e, layık göremezsiniz. Sıradan biri değilsiniz. Meleklerin secde ettiği bir varlıksınız. Hazreti insansınız tasavvuftaki tabiriyle. Efendim dolayısıyla artık bu mevkiyi yaraşır bir şekilde davranmanız gerekir. Çok sevdiğim bir söz var diyor ki taçlanan baş akıllanırmış diyor. Yani artık bizim başımıza hilkatte Meleklerin secde ettiği varlık yani Hazreti İnsan tacı takıldı başımıza. Artık bundan sonra biz e, böyle nefsimizin peşinde körü körüne işte şeytana aldanacak şekilde ve bu, bu aldanıştan geri dönmeyecek şekilde efendim böyle onun peşine takılıp boynumuza bir e, ip geçirmesine izin verecek şekilde yaşamamalıyız. Bunu yeri geldikçe tekrar tekrar hatırlatıyor Elmalı Hamdi Yazır'da. E, efendim... Burada bir şey söylüyor, diyor ki Hilkati Adem Hilkati Beni Adem'i temsil eder. Hilkati Beni Ad Tasviri Adem Tasviri Beni Adem demektir. Yani Adem'in yaratılışından bahsedilen bütün yerlerde ayetlerde Ademoğlunun yaratılışı anlatılmaktadır. Yani bu hepimizdir, hepimiziz oradaki diyor. Adem nerede tasvir edilirse bilin ki orada tasviri beni Adem vardır. Yani Adem oğlunun tasviri vardır. Yani Hazreti Adem'den bahsediyoruz evet ama o şahsında bütün insanlığı temsil etmektedir. Temsil etmektedir ve dolayısıyla Adem'e secde bütün nevi beşere secdedir. Bu açıdan meleklerin secde ettiği bir varlık olduğumuzu Efendim unutmamak gerekir. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Adem Aleyhisselam için söylenen her şey bilin ki her birimiz için söylenmiş demektir. Bu her birimiz içindir. Bu halk, bu tasvir, bu teşrif nimetlerinden sonra, üç şey saydı ya orada, e, tekrar dönelim ayet-i kerimeye. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ lil melaiketi لِلْمَلَا۪يكَةِ سُجُدُوا لِآدمِ Birincisi sizi yarattık, ikincisi suretinizi yerleştirdik, üçüncüsü melekleri size secde etmelerini emrettik. İşte bu halk, bu tasvir, bu teşrif nimetlerinden sonra insanların Allah'tan başkasına perestiş etmeleri, Allah'ı bırakıp da onun yaratıklarından herhangi birine kutsamaları, tapınmaları, ne büyük zillet, ne büyük bir nankörlük, ne azim bir mesuliyettir. Ne oldu? Meleklere secde emri edilince Fesecedu onlar secde ettiler. Melekler illa iblis fakat iblis secde etmedi. Lem yekumbine sacidin secde edenlerden olmadı iblis. İşte bunu daha önce de konuşmuştuk. İblis meleklerden olmadığı halde onlarla birlikte yaşayan bir arada bulunan ve dolayısıyla bir topluluğa emir verildiğinde onun içlerinde bulunması hasebiyle onun da o emre itaat etmesi gerektiğini anlıyoruz ayet-i kerimelerden. Tekrar tekrar Kur'an-ı Kerim'de bu geçiyor. Sonra arkadaşlar şeytan secde etmedi, melekler secde ettiler, şeytan secde etmedi. Yani Allah'a isyan etti, Allah'ın emrini tutmadı. Cenab-ı Hak da aldı onu oradan kovdu mu arkadaşlar? Ne yaptı? Burası da bizim için çok mühim dersler içeriyor. Ah ah yani e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin meşhur bir hadisi var arkadaşlar. Ben Esma-i Hüsna'da da o hadis-i e, çok göz önünde tutmamız gerektiğini düşünürüm hep. E, Allah'ın ahlakıyla ahlaklanın diyor Efendimiz. Eğer o söylemeseydi böyle bir ifadeyi hiç kimsenin cesaret edip de böyle bir şey söyleyebileceğini düşünmüyorum. Çünkü ben onun hadis olduğunu bilmesem arkadaşlar derim ki nasıl ya bu çok e, yani iddialı bir söz. Bir insan bir mahluk nasıl Allah'ın ahlakıyla ahlaklanabilir? Yani bunu biz nasıl yapabiliriz diye hani bu mümkün mü yani diye itiraz ederdik. Fakat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyuruyor. Allah'ın ahlakıyla ahlaklanınız diyor. Şimdi göreceğiz bakın arkadaşlar. Allah Teala kendi yarattığı her şeyiyle onu hani Allah'ın kabzında bütün alem değil mi arkadaşlar? Bütün varlıklar Allah'ın kudret elinin içinde yani. Nasıl isterse öyle yapar. Hiç kimseye de hesap vermek zorunda değil. Ama sünnetullah denen bir şey var. Rabbimiz kendi, kendi kendisine işlerin nasıl yürüyeceğine dair ilkeler belirlemiş Bunun bununla da çok acayip hayranım arkadaşlar ee, o kadar yani aynı insanı o kadar tutarsız ve ilkesiz bir şekilde görüyoruz ki hayat içerisinde yani Cenab-ı Hak alemlerin Rabbiyken kendiyle tutarlı bir şekilde ilkeli prensiplerine riayet ederek hareket ediyor ki, ki o prensiplere uyup uymadığını hiç kimseye hesap vermek zorunda değil böyle bir onun üstünde bir güç yok ama işte Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmaya ne kadar ihtiyacımız olduğunu buradan görebiliriz onun yaratıkları olan bizler yani yani menfaatimiz değişince veya hislerimiz duygularımız her zaman menfaat değil çoğunlukla bu duygusallık da bizim başımıza çok iş açıyor arkadaşlar nefisle birleşen duygusallık efendim bunlar duygularımız değişince nefsimizin arzuları değişince bizim ilkelerimizde hemen değişiveriyor ve sonra da diyoruz ki hiç mi değişmeyeceğiz bazıları da değişimi böyle bir gelişim her değişim gelişim değildir arkadaşlar onu da kendimiz, kendi açımızdan özellikle dikkat etmemiz gerekir. Bazen terakkidir, değişim bazen tedennidir. Yani ben, birisi yıllar önce bana demişti bunu bir arkadaşımız. Yani hiç mi değişmeyeceğiz Fatma Hoca dedi. Ben de dedim ki yani değişeceğiz tabii. Yani insanoğlu, Efendimizin duasını hatırlayın. Ya muhavvilen ahval havvil halena ila ahsenil hal. Ey halleri değiştiren Rabbim, yani değişen, biz değişiyoruz, değişen varlıklarız. Bizim halimizi en güzel hale tahvil et. En güzel hale, yani çünkü değişiyoruz, en güzel hale değişelim. O arkadaşa dediğim gibi yani bu değişim yukarıya doğru mu, aşağıya doğru mu? Bütün mesele bu. Ee, i̇nsan arkadaşlar zekası arttıkça, etraflı düşünme kabiliyeti arttıkça, kendi tedennisine çok mantıklı gerekçeler ve açıklamalar yapar. Ve gerçekten bazen onların karşısında susar kalırsınız. Yani o kadar mantıklıdır ki. Ya hayır ama o da şöyle değil diyemezsiniz. Çünkü onun adına konuşmanız gerekecek o zaman. Yani onun adına konuşamayacağınız için. Hiç kimsenin iş dünyasını biz bilemeyeceğimiz için. Kendisini nasıl açıklarsa öyle kabul etmek durumundayız. Bunu ancak e, sadık. Halis, muhlis, salih dostlarımız yapabilir bize. Yani bizi çok yakından tanıyan, bizi bilen ve salih kullardan olan dostlarımız varsa işte o dostlarımız bizdeki değişimin terakki mi, tedenni mi olduğunu o anda bizim bir savunma mekanizmasıyla kendimizi savunmak için mi öyle gerekçeler uydurduğumuzu yoksa gerçekten mi böyle gerekçelerimizin olup, olup olmadığını ancak onlar bilebilir. Ee, bu yüzden Allah insanı kendisine hakkı söyleyen, tabii ki e, hilimle olsun, şefkatle olsun bu söyleme şekli, hakkı söyleyen salih dostlardan mahrum etmesin. O zaman çünkü arkadaşlar... E, Nefsimiz de böyle öne geçmeye başladığında bize artık tutacak hiçbir şey kalmaz. Evet Cenab-ı Hakk'ın sünneti şu arkadaşlar. Birisi onun emrine itiraz ettiğinde yerine getirmediğinde ne yapıyor? Hemen yakasından tutup efendim ee, sille tokat işte o bulunduğu yerden kovuyor mu? Ya da cehenneme mi sürüklüyor? Hayır diyor ki Gale Cenab-ı Hak dedi ki Ma menaeke alla artık. Ben sana emrettiğimde secde etmekten seni alıkoyan neydi? Yani buna istintak diyor Elmaliham Hazır. Soruyor, konuşturuyor. Açıkla kendini diyor. Hani filmlerde var ya sahneler vardır arkadaşlar bilirsiniz. İşte açıklayabilirim bunu diyor. Mesela uygunsuz bir durumda bulunuyor bir yerde. Ee, ve diyor ki bir dakika ben açıklayabilirim burada neden böyle bulunduğumu diyor. İşte açıkla diyor Cenab-ı Hak. Açıkla bakalım. Ben sana emrettim bu Adem'e secde etmeyi. Seni bu secden alıkoyan şey neydi? İki gerekçe söylüyor arkadaşlar şeytan. Ale diyor ki ene min. Ben ondan hayırlıyım. İki gerekçe birbirine bağlı. Ee, bir çıkarım yapıyor yani. Halak deneyimin narin ve halaktahum Çünkü hani o arada çünkü yok da ben şey yapıyorum anlayalım diye. Çünkü beni ateşten onu topraktan yarattı. Bu sebeple ben ondan üstünü. Şimdi bakın arkadaşlar burada Elmalı Hamdi yazır bize çok güzel uzun uzun açıklamalar yapmış. Üç tane önemli çıkarımda bulunmuş. Ben onları sizin için Özetledim sabahtan beri böyle ara ara oturuyorum başına. Bir 10 sayfa kadar özet çıkarmışım. Elmalı diyor ki. E, demek ki bu, bu, o kadar kıymetli ki bu yorumlar arkadaş. Hatta dedim ki yani bunları böyle cümleler halinde sosyal medyada böyle yer yer paylaşmak lazım. Zaman zaman paylaşmış. Sanki böyle bugün olmuş da bu olay. Bugün e, şeytan böyle açıklama yapmış da Cenab-ı Hakk'a. O öyle deyince hani arkasından bu izahlar gelmiş. Şimdi diyor ki Elmalı diyor. Demek ki diyor bu lahzaya gelinceye kadar. Yani Adem'e secde etme emrine gelinceye kadar. Allah Teala iblisin hissiyatına. Hissiyat dediği burada nefsi işte arkadaşlar. Ben e, bunun e, iddialı değilim. Fakat bir sezgim var. Ben duygularla nefsin. Çok karıştırıldığını düşünüyorum arkadaşlar. Veya da nasıl ayıracağımızın çok net olmadığını düşünüyorum zihnimizde. Yani benim içimden geçen bir şeye üzülüyorum, bir şeye kızıyorum. Ya da ne bileyim işte gururuma dokunuyor falan. Bu nefsani mi bu duygu? Bu insani mi? Yani bu duygumu anlayışla karşılamalı mıyım? Yoksa o duygumu terbiye mi etmeliyim? şimdi öyle bir kutsanıyor ki duygular arkadaşlar şu anda duygularınız çok önemli duygularınız size rehberlik etmeli diyor insanlar her yerde yüzlerce böyle şeye rastlayabilirsiniz yani yazılmış metinlere rastlayabilirsiniz sosyal medyada bilhassa tamam da kardeşim yani bu duyguların nefsani mi mantıklı mı duyguda mantık aranır mı efendim rahmani mi ben bu duyguyu Terbiye mi etmem lazım? Yoksa o duygu bana rehberlik edecek kadar hani böyle güzel bir duygu mu? Nasıl ayırt edeceğim bunu? Hiç ayırt etmeyecek miyim? Efendim benim falanca kızdırdı görüşme. insan detoksu yap. Filanca üzdü onu da uzaklaştır çevrenden. Yani böyle tavsiyeler yapıyorlar arkadaşlar. Şimdi şeytan da bir duyguyla hareket etti arkadaşlar. Üstünlük duygusu. Ben üstünüm diyor yani ben. Kendimi üstün hissediyorum yani ondan. Benden aşağı olan, aşağı olduğunu gördüğüm, düşündüğüm, hissettiğim bir şeye neden ben secde edeyim diyor. Elmalı diyor ki demek ki bu lahzaya kadar allah Teala iblisin hissiyatına dokunacak hiçbir emir ve teklif yapmamış. Yani gururuna dokunacak bir şeyle karşılaşmamış hiç o ana kadar. Onun meleklerin İçinde bulunması yani mevkii çok yüksek meleklerin arasında yaşıyor. Meleklerin içinde bulunması vakıatın yani o güne kadar olan bitenlerin kendi arzu ve temayülatına muvafık cereyan etmesi sebebiyle. Yani şöyle deniyor, deniyor ya böyle çok meşhur da bir söz var. Denenmediğin günah masumu değilsin diye. Hani bu illa denenelim anlamında değil. Ben o sözü de biraz nasıl diyeyim dikkatli kullanmamız gerektiğini düşünüyorum. Ama şunu bilelim arkadaşlar, hani senin kibirli olmadığı ne zaman anlaşılır? Kibirli biri olmadığın gururuna dokunulduğu zaman. O kib yani kibre nasıl diyeyim? Kibirli insanın yapamayacağı bir şey senden istendiği zaman. Mesela affetmek, duymazlıktan gelmek, işte hiç kimseye darılmamak. Efendim ne bileyim bazen bazen her mecliste bulunabilmek, bazı insanlara dokunabilmek. Dokunamıyorlar fotoğraflar var arkadaşlar. Siyahi bir kadına dokunamıyor mesela bir tanesi böyle eli havada kalmış. Sarılacak sarılamıyor. Böyle parmakları havada kalmış biliyorsunuz o fotoğrafları. Demek ki e, iblisin o geldiği makama gelmesi neyle oldu? O güne kadar onun duygularını böyle e, tahrik edecek onun o kibir duygusunu tahrik edecek herhangi bir şeyle karşılaşmamış olmasındandı. Böyle bir taat yani bu bir denenmediği için kibir konusunda denenmediği için Allah'a itaat etti o güne kadar. Böyle bir taat mücerred emir ve rızayı ilahiye inkiyattan neşet etmez. Şimdi arkadaşlar işte bunları diyorum yani yazsak. E, şöyle düşünün şunu diyor bize Elmalı Hamdi Yazır. Yani senin nefsine dokunmadığı zaman bir emir ona uyman senin dindarlığını göstermez. Bir emir var senin nefsine dokunmuyor. Ne olsun bu? Mesela cömertsin. Zekat sana hiç zor gelmiyor. Sadaka sana hiç zor gelmiyor. Çok sadaka ve zekat vermen senin dindarlığını göstermez. Çünkü zaten cömertsin. Yani bizim dindarlığımızı, Allah'a bağlılığımızı, Allah'ın emirlerine teslimiyetimizi en çok ortaya koyan husus arkadaşlar bizim nefsimize en çok zor gelen hususta ne yaptığımızdır. Tamam mı? Onun için ben bazı kardeşlerimizin bazen böyle çok zorlanarak bir şey yaptıklarını görünce onların dindarlığının, o andaki dindarlığının ve teslimiyetinin çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Hakeza kendimin de öyle. Emri ilahi ile emri nefsin tearruz etmemesinden dolayı o kişi o şekilde yerine getirmektedir. Yani Allah'ın emri ile nefsinin emri örtüştüğü sürece işte cömertlik, erken kalkmak bazıları zaten beşte kalkar her zaman yani. Ne bileyim haram yememek yani zaten öyle bir tezgahı kurulmuştur. O şekilde işlemektedir. İşi öyledir zaten. Yani oradan zaten geliri oradandır. Yani. Dolayısıyla bu böyle o haram parayla karşılaştığı zaman uzak durabiliyorsa orada asıl Allah'a inkiyat yani Allah'a bağlılık asıl orada ortaya çıkar. Çünkü diyor hem Allah'ın emrine hem de nefsin rızasına muvafık gelen hususatta asıl ve itibara alınıp itaat edilen mabut Allah mı yoksa nefis mi? Yani çünkü ikisi de örtüşüyor. Nefsinin söylediği ile Rabbinin söylediği örtüştüğü zaman sen Allah'a mı acaba itaat ediyorsun? Nefsine mi itaat ediyorsun? Bu teayyün ve tebeyün edemez. Ortaya çıkamaz. Dolayısıyla iblis geldi geldi geldi o zamana kadar gayet ibadet ehli, din, inançlı, Allah'a boyun eğen ve meleklerin arasında yaşayan bir varlık olarak geldi. Ne zaman ki nefsine dokunuldu. Arkadaşlar işte iblis ortaya çıktı. İkinci nokta Elmalı'nın işaret ettiği. İblis evvel emirde hissiyat-ı nefsaniyesine ittiba etmiş. Sonra da bunu bir de ilim şeklinde süslemeye çalışmıştır. Yani bunu gerçekten ya ben bir dakika yani ben ateşten yaratıldım. Bu topraktan yaratıldı. Dolayısıyla ben ondan üstünüm. Neden üstün olan aşağı olana? E, secde etsin diye gerçekten böyle düşündüğü için mi itaat etmedi secde emrine? Hani gerçekten bu düşünceyle hiç nefis işin içine karışmayıp da, kibir işin içine karışmayıp da, sırf bu düşünce sebebiyle mi? Halbuki eğer öyle olsaydı arkadaşlar, öyle olsaydı, Mesela bu düşüncenin doğal sonucu şu olurdu. E beni de o yarattı, onu da o. Beni de Allah yarattı, onu da Allah yarattı. Allah bilmiyor mu kimin kimden üstün olduğunu demesi gerekirdi. Yani ilmi düşüncenin hani sırf e, bu çıkarım sebebiyle secde etmediyse sonuçta oraya varması gerekiyordu o düşünce biçiminin. Tam tersine o ne yaptı? Nefsine ağır geldi. Oraya, orada secde etmek sonra da demedi ki ya ben e, bana ağır geldi ben yapamam demedi. Dedi ki şu şu sebeple yani nefsini bunu, bunu da çok yapıyoruz arkadaşlar. İşte buna telbis ve iblis deniyor. Biraz şimdi konuşacağız o, o konuyu vakitte daralıyor. Efendim yani önce nefsine uyarak bir hata yapıyor sonra bunu rasyonalize ediyor. Gerekçelendiriyor. Arkadaşlar az önce söylediğim gibi ne kadar zekiyseniz, ne kadar ilim sahibiyseniz, ne kadar etraflı düşünüyorsanız o uydurduğunuz gerekçeler o kadar kuvvetli, ikna edici olur. O yüzden de kimse size bir şey diyemez. Çünkü öyle ben, yani biz haşa Tanrı değiliz. Orada iblisin karşısında Rabbül Alemin vardı tabii verdi ağzının payını. Ama biz o değiliz ne deriz? Tamam sen nasıl diyorsan öyledir deriz. Ee, onu kendisiyle ve nefsiyle baş başa bırakırız arkadaşlar. Çünkü biz kişinin söylediğine itibar ederiz. Hayır sen böyle diyorsun ama aslında böyle düşünüyorsun deyip e, niyet okuyuculuğu, kalp okuyuculuğu yapamayız. Yalnızca ne deriz? Bak böyle de var, böyle de olabiliyor. Dikkat edelim. Yani işte ben onu şey diyorum. Kendimizi kandırmayalım diyorum yani. Çünkü kendimizi kandırdığımızda arkadaşlar hiç kimse bize yardım edemez. Çünkü biz kendimizi kandırdığımızda çevremizi de kandırırız. İnsanları da kandırırız. Ee, bu çok acıklı bir şey. İnsanın iç dünyasında arkadaşlar 50 civarında şimdi tam sayıyı hatırlamıyorum. Tabi o araştırmalarla zenginleşiyordur veya e, daralıyordur e, sayı. Ben e, Özcan Köknel'in rahmetli onun e, kişilik kitabında okumuştum vakti zamanında. 50 civarında savunma mekanizması. Kişiden bağımsız olarak, bak biz bilinçli olarak çalıştırmıyoruz savunma mekanizmalarını. Bizden bağımsız olarak içimizde bunlar çalışıyor. Amacı bizi haklı çıkarmak, bizi iyi hissettirmek. Peki niye Allah içimize böyle bir mekanizma koymuş? Çünkü insan devamlı her şeyde kendini suçlasa o öyle insanlar da var. Bazen biz de o raddeye düşebiliyoruz. Nefis muhasebesi yapacağız diye. Nefis muhasebesi başka şey arkadaşlar. İnsanın her şeyden kendini suçlaması ve sorumlu hissetmesi başka şey. Birisi hastalık, diğeri sağlıklı bir aklın yapması gereken bir şey. Arkadaşlar çökeriz. Bizim insanlığımız, kişiliğimiz çöker. Onun çökmemesi için, sağlığımızın devam etmesi için içimizde savunma mekanizmaları sürekli yaptıklarımızı bize akli iyileştiriyor. Buna karşılık e, tekamül edebilmemiz için ahlaken kendi eksiklerimizi görmemiz gerekiyor ki onları düzeltelim. Yani farkındalık olması gerekiyor. İşte bunun içinde nefis muhasebesi tavsiye ediyor bize dinimiz. Yani hasibu enfusekum, able entuhasibu. Hesaba çekilmeden önce siz kendi kendinizi hesaba çekin diyor Rabbimiz. Ne yapmış yani? Başlangıçta aslında nefsiyle nefsi sebebiyle bu hatayı işlemişti Fakat bunu ilmi bir çıkırım şeklinde süslüyor bir teoriye dönüştürüyor. En e, hayrum min diyor önce ben ondan hayırlıyım diyor Bu kazip iddia. Bu yalan. E, Halakkteniminlerin ve halkte neden Çünkü beni işte ateşten onu topraktan yaratıp bu doğru. Ne yapıyor bakın bir doğruyla bu şeydir ikna sanatları içinde özellikle de ticari ne deniyor ona arkadaşlar ürün satanlar ha pazarlamacılıkta son derece önemli bir taktiktir bu. Biri ne diyorlar bir kere evet dedirtirsen onun arkasından istediğin şeyi söyle istediğin şeye onu ikna edebilirsin. Bir kere evet dedirtiyor yani beni ateşten yarattın onu topraktan yarattın evet işte o yüzden ben ondan hayırlıyım diyor. Gerçi ayetteki sıra böyle değil ama arkasından hemen gerekçesini o hayırlı oluşunun gerekçesini böyle açıklıyor. Bu iki mukaddimeyi öncül deniyor buna arkadaşlar şeyde mantıktaki adı ne bunların Tümevarımda. Bu iki öncülü birbirine rapt edip sadık olan kaziyeyi sadık olan hangisiydi beni topraktan onu ateşten yarattın yani doğru olan teoriyi hilkaten, hilkatten Kazip olan ene hayrun minh davayı nefsanesini istintaca kalkışmış. Yani ee, nasıl diyelim doğru olan bir temel üzerine yanlış olan bir iddia oturtup onu o doğruyla ispat etmeye çalışıyor. İşte bu diyor Elmanlı Hamdi yazır alemde şeytanet ve telbisin ilk misalidir. Telbis aslında elbise giydirmek demek. Yani Söz oyunlarıyla arkadaşlar doğruyla yanlışı birbirine karıştırarak yanlışı doğrunun içine yedirip sandviç tekniğiyle bize yutturulmasıdır. Ayıp ve kusuru örtüp sahtelendirme demekmiş kelime anlamı da. Şeytanetin bütün mahiyeti bu örnekten anlaşılmaktadır diyor. O yüzden arkadaşlar karşımızda birisi konuşurken e, öncüllerine çok dikkat etmeliyiz. Öncüllerden birisi yanlışsa çıkarım doğru olamaz yani şimdi pazarlama tekniklerine girip birilerinin ayağına basmak istemiyorum ama mesela diyor ki işte sen hızlı yemek pişirmek zorundasın. O halde işte bak bu şey de bu malzemede neyse şöyle hızlı pişiriyor. Demek ki bunu almalısın. Bir dakika neden hızlı yemek pişirmek zorundayım? diyebiliriz yani anlatabiliyor muyum bu tabii çok basit bir örnek oldu siz bunu daha böyle ilişkilere efendim mutluluğunuzla alakalı inançlarınızla alakalı yani neden ben bu işte çalışmak zorundayım neden yalan söylemek zorunda olayım bu işin yürümesi için e, o öncülere çok çok dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar hayırdan imtinayı tasvip için cehl ile ilmi Kisp ile sıdkı, şerle hayrı, kibirle müdarahayı aldanmakla aldatmayı haltu mezciz ediyor. Ee, iblis, yani şeytanın yaptığı hayırdan imtinayı tasvip için. Yani kişinin hayırlı olan bir işten kaçınmasını onaylamak için ne yapıyor? Cehil ile ilmi yani ilme aykırı olanla ilmi. Kisp ile sıtkı, yalanla doğruyu, şerle hayrı işte hepsini birbirine karıştırıyor. Üçüncü maddede Elmalı Hamdi diyor Merhum ayetin tef tefsirinde İbnis'in e, yaptığı hataları deşifre ediyor. Bir defa diyor birincisi kendi vaziyet ve vazifesini takdir edemeyip gasp makam sevdasına düşmüş. Yani sen kimsin? Sen kimsin? Allah'ın kulusun kimin daha hayırlı olduğuna yaratılışta sen mi karar vereceksin yani? Allah mele o zaman melekler de nurdan yaratıldı. O zaman onlar da daha üstün Hazreti Adem'den. Yani bir defa böyle eee akıl yürüterek kendi makamını aşan efendim gasp bu makam yani tanrı makamına neyin doğru neyin yanlış olduğunu belirleyen makama kendisini koymaya çalışıyor itiraf ve itizar yerine itiraz ve tahtı E'ye kalkışıyor yani kendi yanlışını itiraf edip Evet ya Rabbi ben yapmam gerekirdi ama yapamadım nefsime yenik düştüm burada gururuma dokundu bu secde demek yerine ne yapıyor itiraz ediyor ve emri hatalı buluyor sen sen yanlış emir verdin diyor daha aşağı olan daha yukarı olana e, daha affedersiniz daha yukarıda olan daha aşağı olana secde etmez diyor İkincisi şeytanın ikinci hatası Mevli Nas'ta kıyas ve içtihada kıyam ediyor. Mevlidi Nas'ta içtihada mesa yoktur mecelli mecle kaidesi diyor ki Mevlidi Nas'ta diyor yani nas ne demek burada arkadaşlar ayet ve hadis yani şer, şeriatın hükümlerinin dayandığı temeller. Nas metin demek aslında dini metin demek. Bir konuda dini bir metin varsa, kaynak varsa, yani ya ayet ya hadistir bu ama, sahih hadistir. Bu varsa burada kıyas ve içtihada kalkışamazsınız. Yoksa kıyas ve içtihat yaparsınız. Ayet yoksa, işte ee, ne bileyim güncel olan herhangi bir, mesela işte diyelim ki vodka haram mıdır? Kıyas yaparsınız. Niye? Kur'an-ı Kerim'de çünkü vodka geçmiyor ama şarap geçiyor. Aralarındaki ortak illet sebebiyle şarabın haramlığı hükmünü vodka'nın da haram olduğuna taşırsınız. Çünkü ikisinin de ortak illeti yani şarap niçin haram kılınmıştır? sayarsınız şarabın özelliklerini kırmızı olduğu için mi, beyaz olduğu için mi, akıcı olduğu için mi, işte sıvı olduğu için mi? Yani sayalım. Hayır hiçbiri için değil. Sarhoş ettiği için o halde dersiniz ki sarhoşluk veren her şey buna kıyasla... Haramdır dersiniz. Peki şarapla ilgili bir ayet var haram kılındığına dair. İşte başörtünün emredildiğine dair bir ayet var. Bunlarla oynamaya çalışmaları da işte telbis-ü iblistir arkadaşlar. Kelime oyunları telbis-ü iblistir bunu hiç unutmayın. Ve emri sariha karşı orada sarih bir emir var Allah Teala secde edin diyor. Ne yapıyor? Halkın delaletine müracaat ediyor. Mantık yürüterek tamam da işte niye edelim işte ben ondan üstünüm beni şundan yarattı onu ondan yarattı diyerek e, yani adeta oy çokluğuyla o emrin e, gereksizliğini ortaya koymaya çalışıyor. Bir taraftan Halık'ı itiraf ediyor görünürken çünkü halak teni sen beni yarattın diyerek Allah'ın yaratıcılığını Kabul etmiş oluyor. Görünürken diğer yandan hayru ı nazarını madde ve unsura kasretmiş Yani Allah Teala yarattıysa seni, Adem'i de Allah yarattıysa hanginizin hayırlı olduğunu veya da hanginizin hangisine e, inkiyat edeceğini, boyun eğeceğini, saygı göstereceğini yaratıcı bilmiyor mu yani? İşte ne yapıyor? E, diyor ki e, adeta yani. Sen bunu bilemedin ya Rabbi hani böyle bir ifade yok da ayette bilemedin şu şu nedenle ben ondan daha üstünüm ve üstünüm dediği nedenler maddi unsurlar bunlara da dikkatimizi çekiyor arkadaşlar yani yaratıldığı madde yani insanın ve meleğin ve şeytanın neyden yaratılmış olduğunun üstünlük göstergesi olduğunu iddia ediyor failin nispeti ihtisasına surete gayeye atfı nazar eylemiyor. Fail, failin nispeti ihtisası ne demek? Yani o emri söyleyenin, o yaratma işini yapanın, e, efendim o yarattığı şey, şeye verdiği hususiyetlere dikkat etmiyor. Gayeye dikkat etmiyor. Mesela bir başka ayet, iki ayet örnek vermiş burada Elmalullah diye yazır. Ve nefhatu fihi min ruhi. Allah diyor ki ben ona kendi ruhumdan üfledim diyor. Bir başka yerde inni fil ardı halife ben yeryüzünde bir halife yaratacağım yani Adem'in Allah e, tabii o halife konusunda konuşmuştuk halife vasfıyla yaratıldığını Allah'ın ruhundan ona üflendiğini meziyetlerinin üstün taraflarının buradan geldiğini hatta işte esmanın öğretilmesi meselesini konuşmuştuk Bakara suresinde yani üstünlüğünün akli ruhi manevi boyutları olduğunu, insanın bu boyutlarıyla diğer varlıklardan üstün olduğunu söylüyor Rabbimiz. Şeytan ise kelime oyunlarıyla, hayır sen onu topraktan, beni ateşten yarattın, ben daha üstünüm diyor. Arkadaşlar yaratılıştan gelenleri yaratılıştan gelen özelliklerin yani kişinin kendi kazandığı meziyetlerin değil de manevi e, niteliklerin ki çoğunu biz sonradan kazanırız efendim e, sineklerin tanrısına bakabilirsiniz yani e, çocukların e, tabii çocukken de böyle ruhani ve manevi boyutla dikkat çeken çocuklar var ama genel olarak Cenab-ı Hak katında bize değer kazandıran şey yaratılıştan getirdiğimiz özellikler üzerine eklediklerimizdir arkadaşlar her kim ki sadece yaratılıştan getirdiğimiz özellikler nedeniyle bir üstünlük iddia ediyorsa bu yol şeytanın yoludur bu şeytanın mesleğidir arkadaşlar işte beyaz ırkın siyah ırktan üstün olması sırf erkek olduğu için kadınlardan üstün olması birisinin Ailedeki rol taksimatı hukuki ve işte sosyal bir takım meziyetler onları söylemiyorum sadece yaradık yani erkek çocuğun kız çocuktan üstün sayılması. Efendim beyazların siyahlardan üstün sayılması gibi. Yani sırf yaratılışta daha üzerine hiçbir şey eklenmeden, hiçbir meziyet kazanmadan, sırf yaratılış ay falan renkli gözün şu gözlü olanlardan üstün sayılması. Burnu şöyle olanın böyle olanlardan daha 20. yüzyılda bunlar yaşanıyor arkadaşlar. 21. yüzyılda yaşanıyor bunlar. Efendim üstün sayılması tamamiyle şeytanın yoludur. Bu açıdan baktığımızda ırkçılık. Arkadaşlar, yeryüzünde şeytan tarafından başlatılan bir e, meslektir, bir yoldur diyebiliriz. Alim geçinenlerin diyor Elmalallah Hamdi Yazır, alim geçinenlerin birçoğunda görüle gelen maddeye kasr nazar, kasr nazar dediği yani bütün incelemesini, bütün bakışını sırf maddeye hasretmesi. İşte konumuna, insanların konumuna, zenginliğine. Fiziki özelliklerine şimdi böyle birisine aracılık etmeye çalışın bakalım arkadaşlar evlendirirken fiziki özelliklere ne kadar değer verdiklerini o zaman görüyorsunuz yoksa normalde güya herkes dindarlığa ve ahlaka ehemmiyet veriyormuş gibi Müslüman olanlar için söylüyorum ama hani kendisi şey yapacağı zaman ne kadar farklı olduğunu ve verdiği çoğunun, çoğunun herkese itham etmeyelim. Alacağı kararda maddi unsurların, maddi dediğim işte bedensel, fiziksel unsurların ne kadar etkileyici olduğunu görüyorsunuz orada. İşte bu yöntem, hangi yöntem? Alim geçinenlerin bir çoğunda görüle gelen maddeye kasrı nazar. Bütün bakışını sadece maddeye ile sınırlamak. Arkadaşlar mesleği bu yöntem yani mesali ki iblistendir, iblisin yöntemlerindendir diyor kim? Elmalı Hamdi yazır. Böylece arkadaşlar 10, 11 ve 12. ayetleri okumuş olduk. Araf suresinden İşte bu da bizim mesleğimiz bizim yolumuz bir oturumda 3 ayet okuduğumuzda baya bir ilerlemiş sayıyoruz kendimizi fakat her birinden de hakikaten kendi hayatımız için çıkarmamız gereken çok güzel dersler var şunu söyleyeyim arkadaşlar ben böyle konuşurken de bazen ağzımdan çıkıyor işte şöyle yapıyor insanlar böyle yapıyor insanlar falan insanların ne yaptığını boş verelim ben de dahil arkadaşlar önemli olan biz ne yapıyoruz bu konuda çünkü buna ilgi alanı ve etki alanı diyor Stephen Kovey seviyorum bu ayrımı. yani biz hep böyle başkalarının ne yaptığıyla ilgileniyoruz ya halbuki o alanda yapabileceğimiz hiçbir şey yok biz başkalarını değiştiremeyiz yönlendiremeyiz kontrol edemeyiz belirleyemeyiz ama biz kendimizi dönüştürebiliriz. Ve biz dönüştüğümüzde çok küçük de olsa bu dönüşüm. Yani %5 bile değişse bizim davranışlarımız. Bizimle beraber yaşayan insanların davranışlarında %40, %30, %50 değişime sebep olabilir. Buna kelebek etkisi deniyor. Çünkü bazen biz e, o küçücük davranışlarımızla çevremizi çok tetiklemiş olabiliyoruz arkadaşlar. Ve bir de bırakalım zaten o çevreyi de. Biz Allah'ın huzuruna aynen dünyaya geldiğimiz gibi tek başımıza ve yine dünyaya geldiğimiz gibi çıplak hiçbir takımız, şunumuz, bunumuz olmadan arkadaşlar çıplaktan kastım burada yani hiçbir şeysiz olarak Allah'ın huzuruna çıkacağız. Ve oraya vardığımızda Efendimizin bize söylediğine göre Sağımıza bakacağız, amelimizi göreceğiz. Solumuza bakacağız, amelimizi göreceğiz hesap verirken. Karşımıza bakacağız, cehennemi göreceğiz ve o şekilde hesap vereceğiz. Dolayısıyla kendimize bakalım, bunları kendimiz için öğrenelim. Başkalarını yargılamak bizim görevimiz değil, kendimizi tanımak, kendimizi yakalamak, yanlış yaptığımız zaman fark etmek. Bunları küçük de olsa... Yani bir köklü değişikliklerle kalkışmayın hiç kolay kolay onu herkes yapamaz. Küçük küçük adımlarla bebek adımlarıyla da olsa kendimizdeki o sevmediğimiz beğenmediğimiz baktığımızda böyle şeytana daha yakın gördüğümüz işte gurur, kibir, maddiyata önem vermek, fiziğe önem vermek varsa birinci sırada önem vermek yani varsa bunları da ufak ufak terbiye etmemiz gerekecek. Bu güzel günler inşallah ee, bu konuda bize daha çok yardım etsin birbirimize hayır dua edelim arkadaşlar şeytandan uzak hani hac döneminde olduğumuz için İbrahim imanıyla onun teslimiyetiyle Hacer'in teslimiyetiyle efendim Rabbimize e, varabileceğimiz e, kemal noktasında en mükemmel noktada varmayı Allah Teala nasip etsin. Hepinize hayırlı bayramlar olsun. Tekrar de teşekkür ederiz bize bu fırsatı verdikleri için. Bir dahaki sefere Araf suresi 13. ayetten devam ederiz. Allah'a emanet. Olun.